Muhterem Müslümanlar, Kur'an bize insan olmanın yolunu gösteriyor. Kur'an bize insanlar arasında insanca münasebetleri öğretiyor. Kur'an insanı yükselten ve yücelten yollara işar ve işaretlerde bulunuyor. İlahi ahlakla ahlaklanmanın yolunu açıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sallamın ile ve kendine nurlu beyanıyla bize cennete giden yolları gösteriyor. Kur'an'ın insanı faziletleştiren, insanı yükselten, insanı melekler seviyesine çıkaran talim ve tebliğ buyurduğu ahlak sayesinde insan insanlık tahtını oturacak. Burada ve orada aziz olma hakkını kazanacak. Sadece bir tek noktayı bugün dikkatinizi arz edeceğim. O da insanı insan bilmem, insan manasına saygılı olmam, insana karşı çalım satmama, kibirlenmeme, gururlanmam, insanlar karşısında kendini büyük görmemem çeşitli büyük görme yollarını değerlendirmemem, mütevazı olma, yüzü yerde olma ve bu sayede yükselme imkanını bulmam. Halka mal olmuş efendimize istade edilen bir söz vardır. Men tevâda rafa'ahu'llahu ve men tekabbera vada'ahu'llahu. Kim yüzünü yerlere kadar indirirsem, kim nefsi itibariyle kendisini hor ve hakir görürse Allah onu yücelttikçe yüceltir. Kim burnunu diker büyüklenirsem, yüce yerlere gözünü dikersem, alemi kendinden küçük görürse, Allah da onu alçalttıkça alçaltır, yerin dibine batırır, karun gibi eder. Yine muhbir-i sadık ferman ediyor. Beynema racülü <gülüyor> fî bürdin. Bir bir diyez acaba tu neftehu fehasafa Allahu bihi al-ard. Fo o yetelajlaju fiha ila yawm al-qiyamati aw kama çaka yaptığı çalım sattı elbisesiyle mağrurane ve mütekebbirane gezen bir insan vardı ki bir aralık kendini beğendim. Bir aralık kendini büyük gördüm. Allah da onu yerin dibine batırı verdim. İkbalini itibare çevirdim. Zafer bulmanın doruğundayken, zafer bulmanın doruğundayken kendini aziz gören insan, devletler yıkıldığı gibi milletler de öyle yıkılır, milletler yıkıldığı gibi fertler de öyle yıkılır, anlatılmak istenen şey de budur. Bu sembol içinde anlatılmak istenen şeyi kavramak mühimdir. Fert çalım satar durursam. Allah ikbalini idbare çevirir, dümenini alt üst eder, bütün düzenini bozar onun. Devletler hakim olduk, muvaffak olduk derlersem, zaferin doruğundayken ve bundan dolayı rehavete girerlersem, kendilerine hassaf yaşamayı bırakırlarsam, tevazuyu arkaya atarlarsam, insanları kendilerine kul köle ederlersem, Kanuni Süleyman devrini yaşasalar dahi Allah onları baş aşağı getirir. İkballerini idbare çevirir. İnsan tevazu nisbetinde yükselir. Yüzünü yere indirdiği nisbet aziz olur. Allah'ın vahyi yerde bir yüze gelmiştir. Başı secdede yüce bir kamete gelmiştir. Ve o vahyi pratik hayatta devlet halinde tatbik sahasına koyan ve devletleri yutabilecek büyük vakumu meydana getiren yine mütevazi kametler yüzü yerde olan kametlerdir. Günümüzde aktüel bir mevzu var. Beyt-i Maktis'in yıllardan beri boynu buruk, Resul-i Ekrem'in miraç merdiveni Beyt-i Maktis'in La <gülüyor> yüşeddürri rihal. İlla ila 3 mescid. El-Mescid haram ve mescid-i Hazâ ve aksa sözüyle anlatılan üç kardeşten üçüncüsü Beyt-i maktiz, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve bir de Beyt-i maktiz. Boynu buruk Beyt-i maktiz, Cemaatsızlıktan inleyen Beyt-i maktiz, Sanki şu anda daha temiz el Sanki şu anda onun onuru ve gururuna riayet edenler varmıştım. Sanki seyyidine Hazreti Ömer devrinde Müslümanların eline geçtiği durumu koruyormuştum. Beyti Maktis şimdi elden kaçırıyormuşuz üzülüyoruz. Beyti Maktis çoktan işgal edildi. Beyti Maktis cemaatsizlikten dolayı küstü gittim. Beyti Maktis kendisine sahip çıkan gönül bulamadığı için çıktı gittim odamda bir levha var. Hususiyle ilk astım günler hep bakara ağlardım ona. Beyti Maktis'in resmi. Hatıra olarak Mescidi Nebevi, Mescidi Haram ve Beyti Makdis yan yana astım. Ahmet bin Hanbel'in ve müslimin rivayet ettikleri, biraz evvel size lafzını intikal ettirdiğim hadissem. Üçüde de kutuplaşan bu üç mescitten üçünü de yan yana astım. Bu Beyt-i Maktis'in altında şu enteresan yazı var. <Sessizlik> Fetehaha Ömer, makamın cennet olsun Ömer. Ve harrereha selahuddin, <Sessizlik> femellaha el-ar. Beyt-i Ömer fethetti. Selahaddin yeniden onu hürriyete kavuşturdu. Şimdi canım çıksın boynu buruk. Kim onun imdadına koşacak? Beyt-i Maktis. Payitaht yapma günleri bayis mevzu olmadan... Odamı sıkı sıkıya kapamıştım. Bir yere konuşmaya gitmiştim. Oda sağlam bir çiviyle duvarımda asılıydı. Penceremi de kapamıştım. O odama kimse giremez benim. Odadan içeriye girdiğimde baktım ki mescidi haram duruyor. Mescidi nebevi duruyor ama Beyti Maktis'in resmi kaybolmuş. İki büklüm olmuş gibi dışarıya çıktım. Etrafı yıkarcasına bağırdım, haykırdım, kükredim. Benim resmim gitti dedim. Resim sırra kadem basmış. Kendi kendime düşündüm. Yine başına gelecek bir şey var senin galiba dedim. Beyti Maktiz. Sonra baktım sanki birisi almış, onu benim dolabımın arkasına atmış. Mümkün değil gitmesin. Rüzgar yoktu, hava yoktu. Perişan Müslümanlardan... Beyt-i Makdis bir tokat daha yiyecekti Beyt-i Makdis. Beyt-i Makdis bir tevazu eliyle Müslümanların eline geçti. İslam orduları sağda soldan her gün bir fatih destanı yazıyor. Seyyidina Hazret Ömer medeniyetin beşiği efendimizin köyü bir bakıma yerin memesi olan, Efendimizin beslendiği yer olan Medeniyet Medinesi'nde etraftan gelen bu fetih destanlarını dinliyor. Beyti Maktis'in fethedildiği haberi de geliyor. Anahtarları rahipler, ruhbanlar, papazlar fatihlere vermiyorlar. Biz kitaplarımızda gördük, bunu verecek zaten evsafını biliyoruz. Biz o zatı görmeden vallahi Beyt-i Maktis'in Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını kimseye vermeyiz diyorlar. Seyyidine hazret Ömer yola çıkmış. Bir at kiralamış devrin halifesi. Kiraladığı bu at ve da deveye yanındaki hizmetçisi ve kölesiyle münavebeten bine bine Şam'a kadar azmirah ediyor hazret Ömer. Bir at var sadece. Biraz Ömer binecek, biraz da hizmetçisi binecek bunun. Ömer İslam'ı o kadar anlamış, Ömer'in yüzü o kadar yerdem. Romalılar gibi saltanata çok müptela, debdebe ve âlâ iş içinde yaşayan insanların elinden anahtarı almak için giden Hz. Ömer, hizmetçisiyle münaveveten bir deviye binecek ve Ejnat Mescid Aksa'da Aksa'ya yaklaşırken kendisini karşılıyor. Büyük kumandanlar. Ayaklarının altının tozu kumandanların başındaki taçlara sorgucu olacak büyük kumandanlar. Ebu Beyda Tübnil Cerrah, Amr ibn As gibi muhaddifli Cebel gibi kumandanlar. Yezid ibn Ebi Süfyan gibi kumandanlar Hz. Ömer'i karşılıyorlar. Koca Ömer kah paçalarını siviyor, deveniz imamından tutuyor, hizmetçisini bindiriyor bindiriyor, kendisi biniyor ve meçhide aksaya doğru adım adım yaklaşıyorlar. Ve cesaretle bunlardan bir tanesi şöyle diyor, Ey Allah'ın peygamberinin halifesim, bunlar debdebe ve hala işe çok müfteladırlar. Devenin üzerine sen binsen de buraya içeriye girerken, Devenin üzerinde seni, zimamında da köleyi görseler. Ömer çok canı sıkılıyor. İnnemâ Allahu biddin. Allah bizi din-i İslam'la aziz kıldı. Bunun dışında bize gelecek izzete kapımız, penceremiz kapalıdır. Ve işlerinden geçiriyorlar. İşlerinden geçiriyorlar inşallah Mescid-i Aksa'ya yaklaşınca... Sıra Ömer'e gelir de öyle olur. Madem kabul etmiyoruz. Sıra Ömer'e gelir de öyle olur. Ömer Deve'nin üstünde. Tam Mescid-i ya yaklaştıklarında Ömer Deve'den iniyor. Bu defa hizmetçi biniyorum. Hazreti Ömer öyle karşılıyorlar. Bu tablonun bir tarafıdır. Öbür tarafında elinde binbir heyecan ve hele içinde anahtarları tutan Mescid-i Aksa'nın halkı vardır. Boyunlarında stavrızlar, Hristiyanlar vardır, rahipler vardır. Saçını, sakalını manastırda bembeyaz etmiş rahipler vardır. Ellerindeki kitapları didik didik etmiş rahipler vardır. Seyyidin Hazret Ömer'in düşe kalka gidişini görünce, üzerinde on dört yamadan, rukadan ibaret. Haşa o yama değil, estağfurullah. Estağfurullah o yama değil. O Ömer'in şerefiydi, madalyasıydı, o Ömer'in payesiydi, dünyayı 14 yerden vuruşuydu, oklayışıydı. Yamalı cübbesiyle Ömer'i gördüler, atın zimamından tutmuş yürüyen Ömer'i gördüler ve dediler ki kitaplarımızda biz bunu böyle gördük. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını alacak, Hizmetçi atın üzerinde kendisi onu yedecek. Ve sırtındaki hırkanın on dört yaması bulunacak. Kitaplarımızda bunu böyle görmüştük dediler. Ve Hazreti Ömer anahtarı verdiler. Lavhadaki birinci söz, Fethaha Ömer. Onu Ömer fethettim. Niye tehalük gösteriyorsunuz? Neden heyecan duyuyorsunuz? Mescid-i Aksa Ömer'siz fethedilmez ne zannediyorsunuz? Allah orayı Ömer'e fethettirdiğim kölesiyle beraber deveyi münavebeten binen Ömer'e teslim ettim. Sırtında 14 yamalı hırka giyen Ömer'e teslim ettirdim. Ömer'siz Mescid-i Aksa'ya gitmeyin, boşuna yorulmayın, onu bir kere daha fethedecekse Ömer edecektir. Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'nın boynundaki esaret zincirini ve tasmasını bir kere daha Hz. Ömer'in esrar çözen ve keşraf olan eliyle çözdüğü gibi çözecek Büyük Sultan Selahaddin Eyyubi. Onun devrine gelip çatıyor, Mescid-i boynuna yeniden bir kölelik, günümüzde olduğu gibi bir esaret halkası daha takılıyor. Efendimiz'in Miraç basamağı yeniden kayıp gidiyor. Orada ona batmış, miraca yükselmiş, Enbiya'nın ervahına namaz kıldırmış, Dönmüş oraya uğramış, selam çakmış, Hz. Davud'un ruhunu görmüş, Hz. Süleyman'ın ruhunu görmüş, kendi beyanı içinde ben Hz. Musa'yı şurada namaz kılarken gördüm demiş, uğradığı bir yer haline getirmiş. Nebilerin uğradığı bir yere o da uğramış, o mübarek mevziye bir kölelik bir esaret halkası daha takılmıştım. Selahaddin Eyyubi'nin halini bilirsiniz. O yaşadığı hayat süresince öyle köşkler, villalar, saraylar şöyle dursun. En basit bir evi bile yoktu. En basit bir evi bile yoktu. O devrinde büyük sultan diye tanınıyordum. aslan karşısına gittiği zaman temenna kesiyordum. Fakat bütün hükümdarlar onu, büyük sultanı, zaten büyüklüğü de ya... Onu çadırda buluyor ve çadırda ziyaret ediyorlardı. Bir gün ona diyen oldu ki, sen bu çadırda duruyorsun, kendine bir ev yaptırsana. Dedi ki Allah'ın evi, Mescid-i Aksa yokken ben nasıl kendine ev yaptırtırım? Mescid-i Aksa esaretteyken gülmedim. Ve size anlattığım şeylerden birisidir bu. On sene, on beş sene, yirmi sene Esel-i dudağına tebessüm gelmedi. Mescide girer o abusvi çehreyle, mescitten çıkar abusvi çehreyle, İmam benim gibi sıkmış kürsüye çalım satarcasına, Selahaddine nasihat ediyor, İnsan gülmeli diyor, tebessüm etmeli cemaatin şahsında selaheddine. İnsan mütebessim çehreli olmalı, İnsan etrafına beş aşet gamzetmeli, İnsan şöyle olmalı, insan böyle olmalı. Ve minberden aşağıya indikten sonra hocasının yanına sokuluyor büyük hükümdar. Cübbesinden tutuyor ve çekiyor. Hocam diyor, bana öyle geldi ki sen bu nasihatımla beni kastettin. Allah aşkına söylem, Mescid-i Aksa'nın üzerinde şu siyah kabus devam ettiği müddetçe sen benim gülmemi nasıl tecviz edersin? Herre rahatelahuddin. Mescid-i Aksa'yı selahüddin kavuşturdum, o boynundaki esaret halkasını o çıkardı. Ziyafet topralarında zevk edenler, dev çekenler değil, yumuşak döşeklerde yatanlar değil, hayatını çadırda geçirenler, Hazreti Davud'un mescidi işgal edildiği için kendine ev yapmayı haram sayanlar, Mescid-i Aksa'yı onlar aldılar. Beyhude yorulmayın ve boşuna üzülmeyin. Bir tek şeye üzülün. Mescid-i Aksa'yı cemaatsizlikten işgal ettiler. Cemaat olamayışınıza üzülün. Mescid-i Aksa'ya cemaat olamayışınıza üzülün. Onu elden kaçırmış ruh sefaletine maruz kalışınıza üzülün. Ruh perişaniyetinize üzülün. Ve bu mevzuda yapılacak tek şey de Ömer olmak, selah i Eyyubi olmaktır. Biri fethettiği, diğeri hürriyete kavuşturdum. Boynunda tasması ve muhteşem kubbesi üzerinde koskoca bir istifam. 500-600 milyon alemi İslam'dan femen leha el sualine cevap bekliyorum. Boynumdan bu esaret halkasını kim kaldıracak? Yeniden beni hürriyete kim kavuşturacak? Sahabi ruhunda bir nesil, Selahaddin Eyyubi'nin ordusu ruhunda bir nesil, yaşama zevkini unutmuş bir nesil, yaşatma zevkiyle meşbu bir nesil, dünyayı bir misafirhane sayan bir nesil, bir uğrak sayan bir nesil, bir konak sayan bir nesil, Sadece yaşayacak kadar istifade eden bir nesil. Gelecek nesiller için onu umranlarla donatmayı hazretmiş bir nesil. Şafağını bize gösteren bu nesli Rabbim. Tamamıyla göstermek suretiyle canı dudağına gelmiş bizlere ümit ihsan eylesin. Bükülmüş kaddimize istikamet ihsan eylesin. Aziz Müslüman... Ben bir mütevazi olmadan, kibri terk etmeden, yamalı elbiselerle büyük işler yapmadan, meseleyi dağıtarak bu noktaya getirdim. Asıl size anlatmak istediğim şey, yeryüzünde en büyük işleri Allah'a boyun eğmiş kimseler yapacaktır. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indirenler yapacaktır. Ömerler Selahaddin'e yubiler yapacaktır. Onlar diplomasinin acayip masalarında imanın vaşkın burcu burcu tüttüğü yerlerden heyecanın bir kazan halinde kaynadığı yerlerden ve insanın bir heyecan vaşk haline geldiği yerlerde halledilecektir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle halledilecektir. Rabbim gösterdiği şeylerle göstereceği şeylerin vaadini bize yapmış gibidir. Gösterdiği şeyleri bize gösteren Rabbimizin gösterdiği şeyleri tamamlaması ikmam ve itmam etmesi hususunda kendisine sığınıyor ve dayanıyoruz. Bize insanların içmal ve itmam eylesin. Mescidi haramı hürriyete kavuşturduğu gibi mescidi nebevi de hürriyete kavuştursun. Ve bunlardan öte boynunda esaret halkatı bulunan Mescid-i hürriyete kavuştursun. Her şeyden evvel hayır bizi hürriyete kavuştursun. Nefis esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Şehvet esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Yeme içme esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Makam mansıp kul ve köleliğinden bizi hürriyete kavuştursun. Mansıb ve cahesaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Sonra sırasıyla mescitte hürriyete kavuşacak. Kuvvetli bulunca, sahibini görünce Ömer'e doğru koşa koşa gittiği gibi, Selahaddin'in ayaklarının önüne yuvarlandığı gibi, ayağımızın dibine kadar kendi kendine gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yer yüzünden ve kar ve ciddiyetin temsilcisi olan ve ve ciddiyetli, kibirden ve gururdan uzak cemaat olma haliyle bizi zevf razı etsin. Alla innahtan <.hetto> el kalam, wa abla nizam, kalam Allah al il Malik il Aziz il Allam. Vaida Qur'an Qur'anu fasmiu leh wa turhamun.